Pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı ademgüneş.com veya 216-524-93-93'e gönderin. Siz Adem güneşle iki 2 değil artık haftada 3 kere, çocuğunuz da gün ve gün daha bilinçli bir anne babayla bulursun. Bu çefem yeni yayın döneminde daha da canlı. Efendim merhabalar, iyi bir hafta dileğiyle bugünkü bu haftaki çocuk deyip geçmeyine başlıyoruz. Efendim bugün haftanın ilk günü, cumartesi ve pazar günü e, dinlendik. Ailemizle birlikte olduk olabilenler, olamayanlar hafta sonunu farklı şekillerde geçirdiler. Ve haftanın ilk günü, pazartesi, yarın, salı ve çarşamba. Üç gün arka arkaya Allah nasip ederse, saat 11 ile 12 arasında efendim çocuklarımızı konuşacağız. Çocuk deyip geçmeyin programında. Efendim bugün canlı yayın günümüz. Eğer arzu eden dinleyicilerimiz var ise, çocuklarıyla karşılaştıkları problemlerde... Nasıl bir çıkış yolu e, oluşması lazım, olması lazım diyen dinleyicilerimiz var ise e, canlı yayında telefon edebilirler, canlı yayında sorularını yöneltebilirler bizlere ve karşılıklı olarak e, soruları hakkında konuşabiliriz. Efendim canlı yayın telefonumuz 0216 524 93 93 0216 524 93 93 Şimdi tabii telefonlar gelinceye kadar birkaç şey söylemek istiyorum. Günümüz anneleri, günümüz babaları aslında çok tehlikeli bir dönemde annelik ve babalık yapıyorlar. İlk önce bu kavranması lazım. Yani günümüzde çocuk sahibi olmak, galiba avuç içerisinde bir kor taşımak gibi bir şey. Neden? Çünkü etkileşim o kadar fazla ki günümüzde. Yani siz hijyenik bir ortamda çocuğunuzun kişilik ve karakter eğitimini e, eşinizle birlikte hassas bir çevrenin içerisinde yerine getiriyor olursanız olun, çocuğunuzu gönderdiğiniz sokaktakiler, çocuğunuzu gönderdiğiniz mahalle arkadaşları, okul arkadaşları yahut da her evin içerisine sızmış olan bir efendim, ee, kullanmasını bilmeyenler için aslında nasıl kullanılacağı konusunda çok da bilgisi olmayanlar için her evin içerisine sızmış bir yılan gibi çocukları zehirleyen internet, televizyon siz ne kadar hassas davranırsanız davranın efendim sizin tertemiz bir ruha eriştirmeye çalıştığınız çocukların ruhunu kirletmeye devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bir baktığınızda geçmiş dönemlerde böyle bir annelik babalık yoktu. Yani efendim e, bu kadar yoğun bir etkileşim ortamı yoktu, iletişim ortamı yoktu. Siz kendi kasabanızda, köyünüzde, şehrinizde hatta kendi mahallenizde tanıdığınız insanlar ile çocuklarınızı efendim e, muhatap ediyor idiniz ve nereden nasıl bir zehir aldığını çocuğunuzun gözüne bir kere baktığınızda görebiliyor ve onu hemen... Eşinizle, dostunuzla ve mahalledeki bakkalıyla, efendim, e, manavıyla birlikte çocuğunuzu ortaklaşa bir şekilde e, temizlemeye doğru gidiyordunuz. Ama günümüzde öyle değil. Siz yıkıyorsunuz dışarı kirletiyor. Siz yıkıyorsunuz dışarı kirletiyor. Dolayısıyla günümüz anne babaları e, çok zor bir dönemde anne babalık yapıyor. İlk önce bunu kabullenmek lazım. Ondan sonra neler yapacağız? Hattımızdaki dinleyicimizle Görüştükten sonra devam edelim. Efendim merhaba. Selam aleyküm. Kolay gelsin hocam. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Konya'dan Kevzan Yıldırım. Buyurun Benim Kevzan bir torunum var. Devamlı annesinin üstünde hiç durmadan annesinin peşini hiç bırakmıyor doktor bey. Hı hı. Bir de sürekli tırnağını yiyor. Hı hı. Şimdi annesiyle... O Neden an... ileri gelen bir şey bu? Annesi çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor Reyhan'ı mı? E, gelininiz mi dediniz? Kızım. Kızınız. Ben annemle son olarak yani yanında beş dakika durmuyor. Hemen gözümün önünden beş dakika ayrılverse annem annem diyor annesini arıyor. Herhangi bir hani lavaboya gitse dahi annesinin sesini duymak istiyor. E, kaç yaşında dediniz? Üç yaşında. Üç yaşında. Tamam. Hı -hı. Annesi biraz sert mi? Hayır sert değil. Gayet de, hani onun çiziklerini yapmaya çalışıyor. Devamında sizi dinlemeye çalışıyor doktor bey. Kitaplarını falan almış. Hı hı. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, annesi bizi dinliyor mu şu anda? Dinliyor, dinliyor evet. Annesi dinliyorsa o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi çocuk eğer annenin peşinde, 3 yaşını doldurduğu halde hala anneden kopamıyor ve annenin peşinde gidiyor ise... Evet. ...çocuk annesinden alamadığı bir sevgi var, alamadığı bir şey var, bir e, alamadığı bir güven duygusu var. Eğer bunu alabilmiş olsa çocuk doyasıya anneden, annenin peşine gitmez çocuk. Dolayısıyla çocuğun alamadığı bir şey var onun için annenin peşinde gidiyor. Yani burada kızınız şunu düşünmesi lazım ya ben yeterince ilgileniyorum ilgileniyorum ilgileniyorum ama bıktım artık bu çocuktan niye benim peşimde geliyor derken şunu düşünmesi lazım. Çocuğun ihtiyacı olduğu ana mı denk getiriyor kızınız çocuğuyla ilgilenmesini yoksa kendi müsait olduğu zamana mı denk getiriyor? Eğer çocuğun ihtiyacı olduğu ana denk getirmiyor ise çocukla ilgilenmeyi o çocuk annenin peşini bırakmaz. Dolayısıyla kendisini çocuğuna uydurması lazım, uyum sağlattırması lazım ki çocuk anneden güveni aldığı sırada tamam annem artık benimle doyasıya ilgileniyor aldığı zaman annenin peşini bırakır. Neden bunları söylüyorum? Evet. Çünkü şunu söylediniz siz dediniz ki tırnağını yemeye başladı. Tırnağını yiyen bir çocuğun problemi içeride bir problem olduğunun, duygu dünyasında bir problem var, işi, işler yolunda gitmiyor, onun işareti bu. Çocuğun duygu dünyasında işler yoluna gitmiyor, genellikle de hangi işler yoluna gitmiyoru sorduğunuzda bana, anne ile arasındaki duygusal işler yolunda gitmiyor. Kızınız bu kısma dikkat etsin, olur mu? Onur efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ol, teşekkür ederim. Sağ olun. E, siz sağ olun efendim. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisiyle merhabalaşalım. Efendim merhaba. Merhaba hocam. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Hayırlı günler efendim. Ee, benim 16 yaşında e, oğlum. Hı -hı. Ikiye gidiyor. Geçen sene e, tekrar yaptı. E, çok başarılı bir eğitim şeyi geçirmedi e, dönemi. Hı -hı. E, okula çok isteksiz. E, biz de çok... E, hani mükemmel veya orta hali bir şey değiliz. Yani bilinçli anne baba değiliz. Ee, şimdi okulu okul hayatı mesela bitmek üzere gibi ben bundan çok endişe ediyorum. Ee, Hı -hı. Yardımcı da olamıyorum çocuğa. Ee, böyle iki arada bir şeyde e, otanak yeme, ağız içi yeme, Hı -hı. yani çocukta da var e, stres şey var. Hı -hı. Haliyle e, e, ne bir kalem evet bir kalem bir desterle bazen hiç sadece el sesiyle okula gidiyor ee, hani bir randevumuz var ama e, ta aralığın sonuna gibi bir randevumuz var o zamana kadar e, ne yapabilirim hmm. o zamana kadar rahatlatın bakın tırnak yeme vesaire e, ve dudak yeme orada da başladıysa eğer görüşecekse de zaten, görüşülecekse de zaten, o zamana kadar bırakın. Yani çocuk zaten şu anda zorlanmış olsanız da bir işe yaramıyor anladığım kadarıyla öyle evet. değil mi? Bir işe evet. yaramıyor. O zaman en azından zorlamayı bırakın. Bir yol ve yöntem öğreninceye kadar en azından şu anda ruhen rahatlattırın. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi e, samimi olarak oğlunuza bir bakın. Ya bu çocuk dersi niye sevmiyor diye. Ne var? Sevmediği şey ne? Niye ilgi göstermiyor derse? Orada sizin karşınıza çıkacak samimi birkaç tane cevap çıkacaktır yani. Yani ya öğretmeniyle problemdir, ya dersini anlamamıştır, anlayamıyordur. Yahut da arkadaşlarıyla ilgili bir problemdir. Size de anne olarak çözmeniz gerekli olan şey, hadi oğlum, hadi oğlum, oku oğlum, evet. kitabını al da git oğlum, dersini yap oğlum demek değil. Çocuğunuzun şu andaki karşılaştığı problemi çözmek. Eğer öğretmeniyle çatışmışsa, öğretmen eğer onu defterinden sildiyse ve ona ters davranıyorsa, onu bir problem çocuk olarak görüyor ise, ben de olmuş olsam böyle bir okula gitmek istemem. Dolayısıyla sizin bir veli olarak yapacağınız şey, o takdirde öğretmen ile çocuğunuzun arasını nasıl tekrardan toparlayabilirsiniz, ona yoğunlaşmanız lazım, ödeviniz o olur, örneğin. Yok evet. eğer o değil de dersleri zayıf ise, derslerini anlamıyor ise dersleri, ya okuyorum okuyorum anlamıyorum bu neyin nesidir diye anlamıyor ise o takdirde ders kısmına takviye yapmanız lazım. Yani nasıl takviye yapacağım ben bilmiyorum. Örneğin yani bir üniversiteden bir öğrenci olabilir, liseden başka bir öğrenci olabilir. Çocuğunuzla onu denk getirmeye çalışın. Dolayısıyla ee, sizin şu soruyu kendi kendinize sormanız lazım. Samimi olarak sormanız lazım. Oğlum okulu niye sevmiyor? Öğrenmeyi niye sevmiyor? Bu soruyu samimi olarak siz sorup ve peşinde gitmeniz lazım. Karşılaşacağınız sorunlarla da siz bunu çözmeniz lazım. Evet. E, şimdi e, bu ta bizim ilkokul dönemine rastlıyor hocam. Hmm. İlkokul mesela büyük oğlum e, Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Hmm. Ve orada bir ta küçüklükte küçük bir kıyaslama dönemi oldu çocuk. Hmm. E, benim tahminimce anlamıyorumu kafasına yazdı. Ben okusam da anlamıyorum. Kendini hmm. etiketledi. Bu çocuk 5 dakika kitap açıp çalışmış bir çocuk değil. Hani diyorlar ki karşımdaki insanlar okumaz zorlama. Bu çocuk okumaz. Kim diyor Ama ona? ben de diyorum ki diyor etrafım, etrafım, etrafım öğretmenler. Yani... Ya bir çocuğa böyle nasıl söylenilebilir? Yani zorla, ne yapayım hocam? peki ne yapayım ben bu çocuğu çöpe mi atayım? Çöp tenekesine bu mi atayım? Çocuk, e, evet, Pazara götüreyim satayım ya. mı başka bir çocuk mu alayım? Nasıl söylenilebilir böyle bir şey? Bunu da bir Öfes öğretmen nasıl olur? söyleyebilir? Açıkta bir beş dakika, bir yarım saat bir e, kitap çalışmadı ki bu çocuk. Ben de bu çocuğu etiketleyeyim diyeyim ki evet bu çocuk okudu anlamadı. Bunun kapasitesi yok. Ben buna hani uğraşmayayım da. Evet. Ama benim çocuğum daha böyle Hı -hı. bir kitabı açmadı. Yani bu ta okuldan bu böyle e, şey yaptı kendini bastı. Hı -hı. E, ve öyle devam ediyoruz. Şimdi ben e, uğraşmamda e, haklı mıyım haksız mıyım? Yani, Tabii ki haklısınız. Ne demek yani? Tabii ki haklısınız. Ama en azından... El alem, bu çocuk adam olmaz diye çocuğunuzu karalarken, kötülerken ve onu dünyadan okumaktan bezdirirken bari siz de şunu yapmayın yani. Oğlum dersini çalış, oğlum dersini çalış, ödevini yapsana oğlum, oğlum yapsana, bak evet. oğlum diye lafınızla yormayın çocuğunuzu şu anda. Somut olarak destek olun, rehber olun ona. Zaten görüşüldüğü zaman da evet. bu problem çözülürdü inşallah. Hiç endişe etmeyin. Çocuğunuzun motivasyona ihtiyacı var. Tamam? O zamana kadar yani üzerine gitmeyin. Yok Sıfır, yok gitmeyin. gitmeyin. dersler. Sıfırlansa da bırakın hiç olmazsa kişiliği bozulmasın çocuğunuzun. Tamam. Ruhen zarar görmesin. Yanında anne olarak var olduğunuzu ispat edin şu ana kadar. Tamam mı? Görün. Teşekkür ederim. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Alo. Alo. Adem hocam. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Ben Sa Sadık erdem, İstanbul'dan arıyorum. Sadık Size Bey. iki tane sorum olacak adama. Öncelikle bize Burçefem'in e sayesinde bizi buluşturana şükürler olsun diyorum. Sizin gibi e insanları böyle hocalarımızı dinleyerek bilgilerimizi daha üst düzeyye çekiyoruz. Burçefem ve yöneticilerine teşekkür ederim sizleri bize buluşturduğu Burç, için. Burç Burçefem bu sahada gerçekten Türkiye'de bir okul görevini evet. görüyor. Evet. Evet, evet, alın evet alın hocam. Için. Çok teşekkür ederim bütün çalışanlara da ve sizlere de olmak üzere. Benim sorum şöyle hocam. Şimdi benim üç tane kızım var. Bir tane 14 yaşında kızım var. Bir tane ana sınıfına giden kızım var. Bir de birinci sınıfa başlamış bir kızım var. Şimdi birinci sınıfa başlamış kızım sürekli bana çok düşkün ve beni bulduğu zaman bana aşırı derecede yarıyor, öpüyor. Ellerim öpüyor. Böyle sıkı sıkı sarılıyor. Bunun nedenini bir türlü çözemedim. Bu birinci sorum hocam. İkincisi de e, ana sınıfına giden kızım da geçen gün e, ana sınıfı öğretmeni bunu cezalandırmış. Ben de bunun kaynağını beni için cezalandırdı seni, neden cezalandırdı diye. Dedi ki arkadaşınız bir tanesi benim kulağıma bağırdı, ben de ona vurdum. Acaba bu vurmayla karşılıklı çocuğa ceza verilmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Bunun bilgisini alayım. E, bir de kızımın bana neden o kadar... Ee, sıkı sıkı. Ben sizi çok ilgili bir e, kişi görüyorum canım. Acaba bir de hata mı yaptığımı düşünüyorum. Çok aşırı düşüyor. E, birinci sınıfa başlayan kızım. Bununla ilgili bilgiler verirseniz çok teşekkür ederim hocam. Ben te teşekkür ederim. Allah razı olsun. İsterseniz telefonu kapatıp ben size birkaç şey söylemeye çalışacağım. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Görüşürüz Allah yolunuza çıketsin. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Şimdi çocukların ebeveyne düşmesi, aşırı derecede düşmesi ilk telefondaki hanfendinin kızıyla alakalı e, sorduğu yani torunuyla alakalı soruda olduğu gibi şundan kaynaklanıyor olabilir. Eğer çocuk yeterince anne sevgisini, baba sevgisini yeterince alamadığını fark eder ise, o takdirde yani bir şüphelenme var ise, anne sevgisini doyamamış ise, o takdirde annenin peşini bırakmaz bu çocuk. Devamlı anneyle olmaya çalışır. Yani bu bir sevgi değil aslında. Anneye gösterdiği şey bir sevgi değil. Efendim bir e, doyamama halinde aç bir insanın ekmek peşinde gitmesi gibi, efendim aç bir insanın habire lokantaları lokantalara ağzını şapırtatarak bakması gibi anneye ağzını şapırtatarak bakma. Eğer doyabilmiş olsa örneğin o takdirde çocuk e, anneden e, rahatlıkla ayrılabilir. Sevgiye doyabilmiş olsa bu birincisi. Yani yeterince beslenememiş olması oksijen çadırında. İkincisi ise şöylesi bir şey olabilir, e, kaygıdan dolayı. Yani baba çok seviyordur, belki bu birinci hanfendinin de yine e, şeyine girebilir. ilgi sahasının içerisine girebilir. Eğer birincisi yok, bizde öyle bir şey yok diyorsa o zaman e, şuna bakmak lazım. Eğer çocuğu yeterince anne baba seviyor, ilgileniyor ve ilgi alaka gösteriyor ise, çocuk bu sevginin bir an bir süre sonra biteceği endişesine kapılır ise, yani kaygılanır ise, bir gün annem beni sevmeyecek, bir gün babam beni sevmeyecek diye bir yerlerde bir işaret aldıysa, hiç sizin haberiniz yok örneğin bir gün artık seni sevmeyeceğim çekil kenara deseniz örneğin, çocuk bunu ruhunda o kadar ağır bir şekilde yaşayabilir ki veya bu veya benzeri bir şey. Sizin için günlük yaşamın içerisinde söylenmiş çok basit bir sözdür ama çocuk böylesi bir kaygı uyandıracak sözü, ya sizden ya anneden ya da çevreden artık baban seni sevmeyecekmiş diye bir şeyi duymuşsa eğer kaygı uyandıracak bir sözü çocuk ondan sonra kendisini sevdirebilmek için annenin babanın peşinde dolaşır da dolaşır durur. Elini yalar, ayağını yarar, üstünde takla atar. Yani kendisinin o kaygılı hali oluşmasın diye çocuk annenin babanın peşini bırakmayabilir. Bu iki halden bir tanesi ...olabilir... ...değerli dinleyicimiz için... İkincisi de... ...anaokulunda... ...işte kulağına bağırmış çocuğu... ...öğretmende... ...ceza vermiş... ...yani şimdi anaokulundaki öğretmenlerin... ...durumu çok hassas... ...yani belki diyebiliriz ki... ...yani bir atom mühendisi neyse... ...o atomun ince... ...hassas ayarlarıyla uğraşırken... ...birdenbire patlamış olsa nasıl ki o şehri yok edebilecek derecede tehlikeli bir iş yapıyor ise efendim bir nükleer bomba ortaya çıkabilecek derecede o şehri yok edebilecek derecede tehlikeli bir takım şeyle meşgul ise bir atom mühendisi efendim bir e, anaokul öğretmeni de aynı derecede tehlikeli bir işle meşgul. Neden? Çünkü eğer siz çocuğun ruhunu zehirleyici bir takım şeyleri daha o ilk dönemde çocuğa vermiş olursanız o çocuk eğer zehirlenmiş bir halde yaşamına devam eder ise o takdirde öylesi bir çocuk Allah göstermesin günün birinde işte e, terörist olabilir efendim o çocuk kendisi öğretmen olduğunda kendisinin öğrencilerine aynı virüsü bulaştırabilir şiddet virüsünü bulaştırabilir bakıyorsunuz şimdi işte Türkiye'nin baş belası bir konu her tarafta işte terör olayları zaman zaman ortaya çıkıp duruyor. Adam kendisini bombaya bağlamış, ortaya çıkmış, bomba patlatıyor. Alışveriş merkezinde falan yerde, filanca yerde. İşte yetişmemiş olan bir ruhun kendisini görüyorsunuz ki... ...yeter ki bir insan yetişmemiş olsun birdenbire atom bomb şey bombası gibi olabiliyor, canlı bomba gibi olabiliyor. Tüm bunların ilk sinyalleri, ilk işaretleri nerede? Çocuğun ilk masum olduğu o dönemde e, e, karşılaşılan şeyler... Şimdi dolayısıyla bir anaokulu öğretmeni, çocuğun ruhuna hitap ederken, bırakın çocuğa ceza vermeyi rica ederim. Sesinin tonuyla dahi rahatsız etmemesi lazım onu. Sesinin tonuyla, rahmetle süslemesi lazım sesini. Neden? Şimdi ceza vermiş, arkadaşının kulağına bağırdı diye, daha masum bir çocuğa ceza vermiş. Yani bu öğretmenin o öğrenciye yaptığı şey şu aynı zamanda, ceza alan ceza vermeyi öğrenir. 6 yaşında ceza vermeyi öğrenen bir çocuk 16 yaşında vereceği cezadan o toplum korkması lazım anneye vereceği cezadan babaya vereceği cezadan çocuğa hiç ceza vermek öğretilir mi bir öğretmen eğer çocuğuna ceza veriyor ise o çocuk ceza almakla birlikte bir şey öğreniyor ceza vermeyi öğreniyor. Ondan sonra görün bakalım bir sınıftaki diğer arkadaşlarına nasıl ceza verecek? Ö öğretmenine nasıl ceza verecek? Anne babasına nasıl bir ceza verecek? İçimize bulaşmış olan rica ederim şu hastalıktan bir gün kurtulalım. Ceza bir şiddettir. Şiddet toplumu içerisinde yaşıyoruz. Hele ki bir öğretmen kendi mahiyeti içerisine teslim edilmiş olan bir masuma bu virüsü bulaştırır ise bu virüs daha sonra başkalarını da hasta edecek. Ceza... Şiddetin toplumsal kabul görmüş hali, yani efendim kuzu postuna bürünmüş bir tilki hali, bir kurt hali, efendim melek kılıklarına girmiş olan bir şeytan halidir ceza. Efendim ceza melek kılığına girmiş, pardon melek kılığına girmiş evet bir şeytan halidir. Ceza bir şiddettir. Dolayısıyla öğretmenler, anne babalar çocuklarını böylesi bir şeytandan uzak tutmalar lazım. Böyle birsi bir virüsten uzak tutmalar lazım. Onların içerisine ceza virüsünü bulaştırmamalar lazım ki yarın kendileri de aynı cezayla baş başa kalırlar. Ama çocuğun vereceği ceza yetişkinin verdiği, verdiği cezadan çok defa ağır olur. Çocuk yeter ki bir ceza vermeyi öğrensin. Anne babaları kıvrandırır, öğretmenleri kıvrandırır. Allah göstermesin. Efendim bir dinleyicimiz daha var galiba hattımızda kendisini beklettik kusura bakmasın. Efendim merhaba. Alo. Efendim merhaba. Ha, i̇yi günler Ecem ben Kocaeli Gördükten arıyorum. Merhabalar. Benim iki hafta önce üç yaşını doldurmuş bir oğlum var. Hı hı. Benim çocuğumda kabızlık problemi vardı. İşte biz doktorumuza falan işte bunları halletmeye çalışıyoruz ama... Hı hı. ...hani o biraz şey boydu ama ben biraz doktorumuz öyle söyledi... ...biraz da psikolojiye bağladık biz bu durumu. Şimdi yemek yeme problemimiz de pek yok... ...onu da ayrıca soracağım da yemek yemediği için de herhalde şey yapıyor. Doktorumuz da işte zorlandığı için kabuz olmuş olabilir... ...affedersiniz hani hı hı. rahatsız olduğu için ilaç falan kullanıyoruz. Hı hı. Ama bizim problemimiz şey... ...affedersiniz bir tuvalete geldiğinde... Tuvalife'e gitmek istemiyor. Odasına geçiyor annem de müsait değilim diyor. Yani, hmm. Hani oraya gitmek, oraya gitmek istemiyor. Hmm. Kendi odasında ihtiyacını gidelim gerekiyor. Kork korkuyordur o, korkuyordur. Evet, yani biz ona bağladık. Onun için işte çok ilaç falan da aşırı yüklenmek istemiyorum ama hala devam ediyoruz işte ona hmm. yine zorlanmasın falan diye ama biz ilk önce diyorum herhalde biz bu durumu açmamız gerekiyor ki hani onu bir rahatlaması için tabii, ama ne yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama yok hiçbir şey yapmanıza gerek yok şimdi şunu yapın yeter ki çocuğunuzun e, kabızlık problemini çözmek için bir e, hekimden bir ilaç alın yani daha rahat Hı -hı. E, kakasını yapabilmesi için daha Hı -hı. rahat yapabilmesi için bir ilaç alın müsiltirü Mus bir ilaç yani çocuk tutamasın Hı -hı. Evet. Heh, onu tutamasın gerisine karışmayın siz yani çocuklar bu dönemde özellikle 3 yaş döneminde 4 yaş dönemine de denkli Kakasını görünce korkuyor. Efendim tuvalete gittiğinde vücudundan bir parça ayrıldığı için korkuyor. O işi yapmaktan korkuyor. Dolayısıyla sağa sola saklanırken bir de bakıyorsunuz çocuk kabız oluyor. Hiç zorlamanıza gerek yok. O ilacı verin. Çocuk kendini tuta tuta zorla tuvalete koşturur. Bir koşar, iki koşar, üç koşar ondan sonra bir bakarsınız ki alışır. Ama siz zorlarsanız ondan da bu sefer iyice tedirgin olur. İlacını verin günlük olarak bırakın kendisi tuvalete kendisi gitmeye çalışsın olur mu bir de yanlış şunu yapın 6 aydır afiyet olsun ilacı kullanıyoruz yine rahatlıyor ama gitmek istemiyor ne kadar istersen su gibi dediğiniz gibi olsun ama odasında yapmak istiyor yani tuvalete gidemiyor gitmiyor yani bir de şuna dikkat edin neyden korkuyor yani çocuk şunu da görüyorsa yaptığı kakayı görmemesi lazım çocuk. görmemesi lazım ona dikkat edin ee, eğer çocuk görüyorsa ondan da korkar ve birazcık Ama da ilk şey... eğitime başladığımız dönemde korkmuyordu mesela. Gidebiliyordu ilk tamam. eğitime başladığımız so, dönemde. Sonra sonra da oluşabilir bu. Sonra oluşuyor sonra tamam. Tabii tabii. Sonra sonra da oluşuyor ee, bu. Ee, sizin yapacağınız şey zorlamayın. Hadi kakanı yap, hadi tuvalete git, hadi var mı tuvaletin diye zorlamayın. Tüm bunlar da kaygılanmasına sebep olur. Çocuk normalde korkmadan kurtulur. Bu sefer de sizin baskınızdan dolayı gitmez. Size tepki olsun diye gitmez. Bırakın. ...o müşillacı zaten kendisini tuvalete götürecektir yani hiç zorlamayın, tamam mı? Anladım. Peki şey yemek alışkanlığı için yani ben isterseniz akşama kadar hani vermeyeyim... aburcu cubur vermiyorum yemek yemediği zamanlar böyle Hı -hı. hani vermemeye çalışıyorum. E, o meyve dahi hani vermiyorum yemek yemediği zaman. Hı -hı. Ama yine de akşama kadardan vermezsen varmarsam hiç anne kaynama şunu yiyeyim falan... ...şey yapmıyor yemek yemeye huyumuz da pek yok. Yani sofraya otursa en fazla yiyeceği şey iki kaşık. Ne yiyor? Yeme... Ya ila çok sevdiği veya çok sevmediği bir yemek yok. Hı -hı. Yani Şimdi, sesinden o da hmm. Bitirmiyor bile yani. Onu da zorla veriyorum artık içmediği için. Tamam. Yani zorla dediğim hani oyunla, şakayla falan o şekilde. Tamam. Şimdi bu bu soruyu ben birkaç kere cevaplandırmıştım. Arzu ederseniz internette arşivden dinleyebilirsiniz. Tamam. Ama şunu söyleyeyim. Eğer çocuğunuzun içerisinde yolunda gitmeyen bir şeyler var ise bu psikolojikse, eğer, fizyolojik olup olmadığında yine hekimle görüşün. Eğer Hı -hı. psikolojikse genellikle çocuk baskı altında olduğundan dolayı yemek yemez, zorlandığından dolayı yemek yemez. O kısma dikkat edin, olur mu? Anladım, yani yemese hiç zorlamayın diyorsunuz. Ee, başka sahalarda da zorlamayın. Yani çocuk zorlana zorlana yetiştiriliyor ise, biraz baskıyla yetiştiriliyorsa ilk tepkisi bunun e, iştahsızlıkla ortaya çıkar. Bu size çocuğu, çocuğun üstünde bir baskının olup olmadığının işaretidir aslında, tamam mı? Anladım. Çok Peki, teşekkür, teşekkür ederim görüşmek hocam. Görüşmek üzere inşallah. Yayınlar, görüşmek Efendim bir reklam arası vermek zorundayız. Eğer ayrılmazsanız radyolarınızın başından geri kalan telefonları da almaya devam edeceğiz. Bir reklam arası. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz ve Dinleyicilerimizle, sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Hattımızdaki dinleyicimize merhaba diyelim, hiç vakit kaybetmeden. Efendim merhaba. Merhaba. Ben Ankara'dan al arıyorum Adem Bey. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz. Ee, benim ufak bir sorum olacak. Benim 27 aylık e, bir oğlum var. Ona e, tuvalet eğitimini e, öğretmeye çalışıyorum. Böyle pek öğrenmek istemiyor, bezini çıkarmak istemiyor Adem Bey. Hı hı. Ee, acaba yani erken mi diyorum veya nasıl bir şey uygulasam onu sormak istiyorum Adem Bey. Şimdi çocuğunuza bakın şu üç şeyde acaba olgunlaştığını düşünüyor musunuz? Birincisi çocuğunuzun acaba duygusal olarak yeterince hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bunun da nasıl öğrenebilirsiniz? Acaba çocuğunuz size karşı ciddi bir bağımlılığı var mı? Eğer bu bağımlılığı yavaşça atlattığını düşünüyorsanız, tuvalet alışkanlığının birinci adımını geçmişsiniz demektir. Eğer size karşı çok ciddi bir bağımlılık var ise, o takdirde hazır değil demektir. Bu bir. İkincisi, fizyolojik olarak çocuğunuzun hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Arada bir karşınıza geçip böyle gözlerinize bakıp, yani tuvaletine çişini yaparken çiçini yaptığını size hissettiriyor mu? Ya da kendisi hissediyor mu? His kısmı oluşmuş mu? Bu fizyolojik hazırlık demek. Biraz önceki söylediğimde duygusal hazırlık. Eğer karşınıza geçip arada bir tuvaletini yapıyor size bakarak ya da tuvaletini yapmak için bir oyun oynarken ayağa kalkıyor da tuvaletini yapıyor ise bu demek ki fizyolojik olarak da hazır. Üçüncü olarak asıl sizin uğraşacağınız kısım şu. Acaba çocuğunuz ee, hazlarından vazgeçme noktasında yeterince e, bilgi sahibi olacak mı? Yani bu şu demek aslında siz tuvalete alıştırıyorsunuz ya çocuğu. Çocuğun bir keyfini elinden alıyorsunuz. Yani çocuk ne kadar güzel daha önceden karşınıza geçiyordu. Rahatlamak için çişini yapıyor idi. Şimdi ise çişi geldiği sırada rahatlamayı yaptırmıyorsunuz siz. Tuvalete götüreceksiniz. Dolayısıyla çocuğunuz bunu anlayabilecek bir ee, şey mi konumda mı şu anda bu üçüne bir bakın eğer üçü hazırsa çocuğunuza bence o zaman başlatın şimdi eğer siz e, altındaki bezi almaya çalışırken ona engel oluyor ise o takdirde üçüncüsüne hazır değil demektir bu yani hazırdan vazgeçmeye hazır değil hiç acele etmeyin bakın annelerin en çok yorulduğu noktalardan bir tanesi tuvalet alışkanlığı erken yaşta tuvalete başlattırıyorlar bir iki sene sonra bir bakıyorsunuz çocuk tekrardan başlıyor. Dolayısıyla çocuğunuzun şu üç söylediğim hazır bulunuşluk seviyesine gelmesini sükunet içerisinde bekleyin. Hiç zorlamadan ona tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalışın. Yapacağınız şey de şu, dikkat edin. Çocuğunuzun tuvaleti geldiğini hissettiğinizde, onun durup böyle birden tuvaletini, küçükçisini yapmaya başladığını hissettiğinizde, istersen gel kızım ya da istersen gel oğlum tuvalete gidelim diye, ona bir rehberlik edin ve o hazdını elinden almadan, yani eee gel hemen hemen, hemen diye acil ettirmeden, hazdını elinden aldırmadan gel istersen kızım tuvalete gidelim diye onu tuvalette hani şeyler var ya, lazımlıklar. Lazımlığın üstüne otutturarak oraya yol göstermeye çalışın. Yani tuvalet alışkanlığı sadece bu kadar. Çocuğun o sırada yaptığı tuvaleti fark edip sadece rehberlik yapma işi. Bunu sağlamaya çalışın. Günlük olarak ikide bir sormayın çocuğunuza. Tuvaletin geldi mi, tuvaletin geldi mi, gel tuvalete götüreyim, çiçin geldi mi diye sormayın. Sadece keşfedip ona yol göstermeye çalışın. Olur mu? Evet. evet. Tamam, Teşekkür inşallah. ]ler. Görüşmek üzere. Görüşmek Efendim, bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Alo. Alo, iyi günler efendim. İyi günler. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ee, benim bir, birkaç sorum var ama vakit müsaidse birini sorayım. Bir tanesini alalım o zaman. Ee, peki. Ee, şimdi bizim e, üç kızımız var. Allah razı ee, olsun. Allah razı olsun. Ee, şimdi e, ikisiyle sorumuz var ama neyse birini soralım. Hı hı. Ee, 14 yaşında 8. sınıfa giden bir kızımız var. Hı hı. En büyüğü. Şimdi geçen seneye kadar herhangi bir şikayetimiz yoktu. Bütün öğretmenlerinden de biz tebrik alıyorduk. Geçen yıl erkenlik çağına girdi. Ve biz bir jet telefonu aldık. Hı hı. İkisi aynı anda şey oldu. Dolayısıyla bundan sonra şey tam tersine döndü. Hı -hı. ben işten eve geliyorum annesiyle kavga etmiş münakaşa etmiş sonra odasına çekiliyor cep telefonuyla şey yapıyor yani onunla ilgili bizde Hı -hı. eski şey hiç yok Hı -hı. şunu yap bunu yap anneye yardım et falan diyorum benim görevim değil vazifem değil Hı -hı. ondan sonra efendim bazı şeyler söylüyoruz ...bunu benim yapmam gerektiğini... ...mantıklı bir açıklamasını yapın falan diyor. Hı hı. Dolayısıyla... Peki annenin, yerine... anneyle genellikle neyden çatışıyorlar? Nasıl çatışıyorlar? Siz geldiniz bir bakıyorsunuz ki anne de bir tarafta... ...kızınız da bir tarafta. Nedir tartışma konuları? Örneğin. Mesela annesi yemek yapacağında... E... Üçüncü bebek küçük ona bakmasını söylemiş. Hı hı. O da ona bakmıyor. İşte tamam. Gerekçesi nedir peki? Bakmama gerekçesi nedir? Benim vazifem değil. Hmm. Tamam. Şimdi eğer böyle benim vazifem nedir diye soruyor ise efendim bana bunu mantıklı izah edin. Burada benim kazancım nedir? Ya da bu zaten sizin göreviniz gibi bir takım şeyler söylüyor ise o takdirde çocuğunuzda, kızınızda kızınız da aidiyet duygusu yeterince pekişmemiş diyebiliriz. Aileyle bütünleşme duygusu yeterince pekişmemiş diyebiliriz. Yahut da aldığınız cep telefonu çocuğunuzu dışarıda başka bir yere doğru aidiyet hissini doğurmuş demektir. Çocuğunuz mesajlaşırken, telefonlaşırken, görüşürken vesaire aslında ruhen başka bir yere salınım yapıyor. Sizin cazibeniz kayboluyor diyebiliriz. Yani buradaki evet. problem aidiyet problemi. Peki bunun oluşması için ne yapmamız lazım? Eğer geçmişte bir problemler yaşanmadıysa, çok ciddi problemler yaşanmadıysa en pratik kestirme yol kızınızı bir grup kendi yaşındaki kızlarla, aidiyet hissi olan kızlarla tanıştırmanız lazım. Onlardan, onlarla birlikteliği sırasında elde ettiği kazanımlarla yeniden kazanırsınız. Şu andaki kızınızın en riskli tarafı şu, kendi düşüncenize, kendi aile yaşamınıza ters birileriyle aidiyet hissi kuruyor olması şu andaki sizin en riskli bölgeniz. Yani dışarıda bir grup arkadaş edindiyse bu arkadaşlar sizin hiç onun arkadaşları sizin hiç tasvip etmediğiniz cümleler konuşmalar vesaireler geliştiriyor ise arkadaşları o takdirde sizin en büyük riskiniz bu. Ki kurduğu evet. cümle öyle bir dışarıda birileriyle birlikte olduğunun işaretini veriyor. Bu iş benim işim değil. Ee, siz kendiniz yapın diyorsa bu sözü duyduğu dışarıda birisi var kızınızın. O kişiyi bulacak, o kişiden ayırt edeceksiniz kızınızı. Şu anda bilansa girmiş yani uçak. Ee, hemen bir evet. kaptan pilot bulun yanına kızınızın o uçak idaresini birazcık daha düzelsin. Arkadaş edindirin kızınıza. Tamam mı inşallah? Evet. Peki. Peki ben teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Efendim bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Adem Bey kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Uzatmak da istemiyorum. Ee, bir haftalık yeni bir erkek çocuğum olur Allah'ın izniyle. Allah kuvvetlasın. İsmini Allah de ismini olsun. de söyleyin de böylelikle ismine de siz de alışın. Ömer Asaf. Ömer Asaf koydunuz. Allah Ömer efendim ismiyle yaşatsın. Amin inşallah cümlemizin benim sıkıntım yeni olan çocuğumla değil. Hı. Allah nasip etti. Allah birinciyle, Allah'ın izniyle yeni çocuğumuzu yetiştireceğiz. İlk anamından bir tane lisede giden erkek çocuğum var. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. Kaç yaşında? 14 yaşında. 12. Ama şehir erkek... olarak da ayrı yaşıyoruz. Erkek mi? Ben Bursa'da yaşıyorum, evet erkek. Hı hı. Öbür çocuğun ismi de Mehmet, o da Keşan'da yaşıyor. Telefonla da görüşemiyoruz. Hani benim ne şekilde yaklaşmam gerekiyor? Görüşmeme sebebi ondan mı kaynaklanıyor? Görüşmek mi istemiyor sizinle? Normalde mahkemenin verdiği kararıyla ben bayram tatillerinde, sonra Mester tatillerinde çocuğumu alıp görebiliyordum. Hı -hı. Çocuğu ilk aldığımda bir problem oluyordu. Gelmek istemiyordu ama çocuğu alıp Bursa'ya kadar bir 3,5 saatlik mesafede birbirimize çok güzel kaynaşabiliyorduk. Tamam. Geçirdiğimiz bir hafta içerisinde de hiçbir sıkıntı olmuyor idi. Hı -hı. Ama Keşan'a götürdüğüm günden itibaren gene sıkıntılar başlıyor. Ee, orada eşinizle mi problemlerde yaşıyor aynı zamanda yaşıyordu? Eşimle beraber yaşıyor, eşimin de ikinci evliliği. Yok yok hayır. Ee, sizin yeni eşinizle problemler mi yaşıyor? Yok, hiçbir problem yaşamıyorlar. Zaten eşiniz... çok kısa, çok kısa bir zaman kaldı için yani problem yaşanacak bir zaman da yok. Tamam. Ee, eşiniz benimsemiş durumda mı Mehmeti? Evet evet. Allah Hatta Allah benden daha çok beni talik ediyor, ara, bakalım ne oldu. Açacak mı? Konuşabileceğiz mi? Gibi. Allah razı olsun. Peki e, şimdi şey nasıl? Oradaki e, annesiyle yaşamı nasıl? İşte onunla ilgili hiçbir şey bilemiyorum Kendi hani çocuğu da sıkıştırmak istemiyorum. Hı -hı. Benim tahminim daha önceden olay olan olaylarla ilgili herhalde benim aklımda kötü konuşulmuştur diye düşünüyorum sadece. Tamam. Kimseye bilmediğimiz bir şekilde hükümle etmek istemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bir, kritik bir dönemdesiniz. Şundan dolayı kritik bir dönemdesiniz. Oğlunuz ergenlik dönemi içerisinde aşağı yukarı. Evet. Ergenlik dönemine giren erkek çocukları genellikle, bu isterse anne baba ayrılmamış olsun, çok sağlıklı bir evlilikte dahi olmuş olsun. Erkek çocukları genellikle babayla e, tersleşirler. Babaya karşı biraz uzaklaşırlar. Uh -huh. Yani bu en sağlıklı ailede de dahi olmuş olsa çocuk birdenbire böyle bir bakarsınız ki babadan ayrılmaya başlamıştır. Baba elini uzatsa, saçını okşamaya çalışsa kafasını çeker. Dokundurmaz, yanına yaklaştırmaz. Bu çok doğal olan bir şey. Adem Bey, şükür elhamdülillah aramızdaki ilişkide... Geldiğimizde işte bir iki hafta falan bir zaman geçiyoruz. Evet. Öyle hiçbir şey hissetmiyorum. Çocuğun gözünde de hissetmiyorum, kalbinde de hissetmiyorum. Tamam. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani çocuğunuzun içinde bulunduğu dönemle ilgili olarak e, bunları söylemek lazım ki. Ondan sonra şunu söyleyeceğim arkasında. Dolayısıyla bir ergenlik döneminde olan bir çocuğunuz olduğunu e, aklınızdan çıkartmayın. Bu bir. Evet. Dolayısıyla karşılaşacağınız problemlerin bir kısmı doğal ergenlik problemleri olabilir. Bu bir. İkincisi ise eğer eski eşiniz çocuğunuza sizi kötüleyici bir takım şeyler söylüyor ve onun üstünde bir baskı oluşturuyorsa sizin buradaki göreviniz şu olması lazım. Bıkmadan, yılmadan eşinizin sizi ne kadar karalarsa karalasın aslında sizin öyle bir baba olmadığınızı hiçbir beklentiye girmeden çocuğunuzla doğal diyaloglarınızı devam ettirmek için arayışlar içerisinde olmanız lazım. Kesinlikle o yoldayım zaten. Yani. Hani Annesinin bile bir şey söylüyor olsa kötü amaçla söylemediğini de söylüyorum. Tamam çok güzel. Sonuçta biz baba o anne artık hani anlaşamadık bir akraba bağlamız olmadığı için ayrı yaşıyoruz ama Hı -hı. sen benim ömür boyu evladımsın diye de ısrar ediyorum söylüyorum ve Hı -hı. annesi hakkında da hiçbir şey konuşmuyorum. Çok güzel sakın ona. Ama atla. iletişim Hı -hı. iletişim kuramıyorum. Yani bir şekilde çocuğumla konuşamıyorum. Çocuğumda şunları keşfettim. Hı -hı. Ee, müthiş Güzel yalanlar atabilmeye başlamış. Hı hı. Benim tek koltuğum şu anda çocuğumun kötü bir karakter kötü bir insan ne hı. bileyim Adem Bey üzülüyorum böyle ne gördükçe. Yoktur. Bakın şöyle düşünün her ne kadar yoldan çıkıcı bir takım davranışlar yapıyor olmuş olsa da siz baba sıcaklığıyla onun yanında her an var olduğunuzu hissettiğiniz sırada kafası duvara çarptığında taşa çarptığında mutlaka size geriye doğru dönecektir. Yani İnşallah. Siz, siz mutlaka yanında var olduğunu her halükarda hissettirin o yeterli. Nasıl, bunu nasıl yapmam gerekiyor? Kilometre farkı olduğu için ben çok da sıkmak istemiyorum. Araya yaparsız edip saatlerini denk getirmeye çalışıyorum okul çıkışlarında. telefonla çaldırıyorum. Açarsa konuşuyorum. Açmazsa da ısrar etmiyorum. Yani siz burada biraz fedakarlık yapın. Yani ne kadar kilometre farkı da olmuş olsa. Örneğin sadece bir saatliğine görmeye, bir saatliğine Hı -hı. ona aldığınız bir hediyeyi eşinizle birlikte Hı -hı. götürüp vermiş olsanız örneğin koçum... Evet. ...senini konuşuyorduk evde, yolda giderken işte annenle veya ablanla birlikte yolda giderken... ...sen aklımıza geldin, şu hediyeyi sana vermek için geldik... ...hadi bakalım al bunu, öperim seni deyip, orada saçını okşayıp göndermiş olsanız bile örneğin... 5 dakika bile yeter diyorsunuz değil beş mi? 5 dakika, müthiş yeter, çocuk oradan ayrılırken Allah Allah bu nasıl baba? 3-4 saatlik yolu 10 dakikalık görüşme için bir hediye vermek için gelmiş, bu nasıl abla... Diye çocuk kendi içinde vicdanını ve sizi iyice oturtturmaya başlar. Dolayısıyla yani bir beklenti içerisine girmeden ama var olduğunuzu her an ispat etmeye çalışın, göstermeye çalışın. Yani ben bunu hediye olarak getirdim bak oğlum sana onun için şöyle ol onun için böyle ol falan diye değil. Hayır. Allah razı olsun. Kapının önünde Ama... olan, bir gözlerini göreyim senin diye geldim oğlum. Gözlerinden bir öpeyim senin. Şimdi gidiyorum ben. Hadi Allah'a ısmarladık yolun açık olsun deyip oradan ayrılmanız 14 yaşındaki bir çocuğa kendi içerisinde yüzlerce soru sorduracaktır. Şunu dediği an çocuğunuz inşallah yani o samimi şeyin içerisine i̇nşallah. girecektir. Babam samimi galiba. Galiba beni gerçekten seviyor dediği an o zaman ritim. Ee, i̇bret size dönecektir, tamam? Allah Allah razı olsun. Tamam Kuranda dediği gibi sabırlı olacağız inşallah. Evet, sabırlı olacaksınız inşallah. Allah razı olsun hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bir sonraki dinleyicimizi de hattımızda alalım. Efendim merhaba. Merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar. Çok ben Karabük'ten arıyorum. mm <gülüyor> Benim çocuğumun korkuları vardı. geceleri uyuyamıyordu. Devamlı yanımda yatmak istiyordu. Burada kazanda bir yalnız koydudum. Üskat akayım vardı, yanıma çıkmıştı. Bu onda yani felaket oldu diyeyim. O her yere giderken söylüyordum. Bu korkular başladı. Şimdi de sinir krizlerine giriyor. Ufak bir şey söylesem bana karşı dövmek, vurmak, devamlı saldırkan. Ya yani, o top gider huzursuzluk çıkartıyor. Okul ortamında yani, derslere katılmıyor, patlatmış içine. Ne Ka yapabilirim? Kaç yaşında? Ana sınıfa gidiyor. Yani altı? Evet beş altı. Beş altı yaşlarında şimdi bir korkusu var diyorsunuz. İki evet, sin sinirli evet. hali mi var? Evet çok sinirli. Korku nereden başladı? Korkunçla Ramazanlı bir gece sahurda işim yok diye ben üst katı kayınvazim yanına çıkmıştım o zaman başlamıştı yani ben <gülüyor> yalnız bıraktım o an uyanmış hmm, beni bulamayınca orada tabi tabi kötü. Bu yapılmaması lazımdı bu yapılmaması lazımdı çocuk birden uyandı anneyi evet. terk etmiş olarak gördü çocuk çıldırdı evin içerisinde. Evet. İşte siz, sizin bu örneğiniz diğer anne babalara da örnek olsun da sakın böyle bir şey yapılmaması lazım. Bunun engel olabilmeniz için ona güven duygusu vermeniz lazım. Yani şimdi çocuğunuz muhtemelen size yine güvensizlik beslemiştir. Yani yine evet, gidecektir. Yani ondan önce yoktu ama böyle bir şey. Tabii. Ben yani normal kendi başına evde, yani koyduğum zaman nereye gidersem bir saat olsun Hı? kendi başına gelirse tabii, tabii. Ya, sizinle, sizinle, Şu anda çok size, size karşı bir güvensizlik oluşturmuştur. Sizin yapacağınız evet. hiçbir şey yok. Sadece bir şey var. O da Kılı kırk yararcasına güven duygusu oluşturmaya çalışın. Yani dışarıya çıktığınızda eğer beş dakika sonra geleceğinizi söylüyorsanız 5 tam dakika sonra, altı dakika sonra değil yani. Çıkamıyorum öyle ondan şey. O devamlı arkamda artık. Yani evet, evet. Şu anda yapacağınız şey evin içinde dahi olmuş olsa kesinlikle güven duygusu oluşturacaksınız. Hiç zorlamayın. Onu... Bir yere bırakmaya, oğlum kendin kal, şunu yap, bunu yap, artık bunu yapabilirsin gibi şeylere zorlamayın hiçbir zaman. Hep tamam. sözünüzde durmaya çalışın. Anaokuluna götürüyorsunuz onu değil mi? Evet. Ben getirmiyorum. Servisten gidip geliyor, devamlı. Gitmek de istemiyor. Acaba gelince evde bulamayacağım. İşte tabii avanında. tabii. Işte güvensizlik oluştu. Ona güvensizlik yaşatacak hiçbir şeyi bundan sonraki süreç içinde sunmayın. Hep evde olun. ...hep evde ona göre evet. hayatınızı şey yapmaya çalışın. Devamlı tamam, öyleydi zaten, o yıkım oldu anda. Tabii. Şimdi bu ne kadar zamanda atlatılır ben size söyleyeyim... ...bir haftada mı, iki haftada mı atlatılır? En az bir, bir... Ay geçti. en az bir altı ay sürmesi lazım. O da en az. En evet. az bir altı ay içerisinde yavaşça eğer siz her şeyi yolunda götürmüşseniz... ...yavaşça güven duygusu yeniden gelir. Ama çoğu zaman bakıyorsunuz ki bir yılı bulabiliyor yani. Bu bir yani, yıl içerisinde dahi en ufak bir güvensizlik yapmamanız lazım. Erken yaşta bu güvensizliği tatmış yani. Gece benimle yatmak istiyor devamlı. Onunla yatıyorum. Bu nasıl olur? Yatmak hani. Gece Kend uyuyor kendi yatağına geldim hemen duyuyor, anlıyor. Geliyor yanıma. Yeniden yana kendi kendi, Hı, oda, kendi odanızı almayın. Ama onun yanında yatın. Mesela o da güven Hı. duygusunu pekiştirir. Onun odasına girin, yatın. Hı. Efendim, onunla oynayın. Kardeşi varsa kardeşine güvensizlik yani kardeş kızkançlığına sebep olabilecek şeyler yapmayın. Bunlar hep güvensizliği pekiştirir. Onun odasına evet. girin, yatın ama kendi odanıza almayın. Oldu mu? Oldu. Ben sizin kitaplarınızı istiyorum da. Bir de. İnşallah burada telefon numarası veriliyor galiba. Reklam bizim programdan sonra reklamları evet. veriyor galiba. Oradan telefon ederseniz oradan alabilirsiniz. Tamam. Ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Efendim bugünkü yayımızda burada son buldu. Yarın saat eğer arzu ederseniz 11'de yine Burç Efemde olacağız. Yarın gönderdiğiniz mesajları, geçen haftadan beri gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışacağım. Ve çarşamba günü de yine mesajları cevaplandırmaya çalışacağım. Yarın ve çarşamba günü saat 11'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de.